etken eden, toplu yaşamda bu yaşamı düzen haline koyan bazı esasların üzerinde duracağım inşallah. Allah bizlere anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim, insanlar arası ilişkileri ön plana çıkaran kuralları Allah kitabında, Resulü sünnetinde bir bir esaslar olarak koymuş ve biz inanan insanlar bunlara bağlı kaldığımız müddetçe huzur, düzenli ve hakikaten Allah'ın istediği bir cemaat oluruz. Ama ne zaman ki fıtri hasletlerimiz bizleri galebe çalar yani hislerimiz, hevamız, nefsimiz işte o zaman ayrılıklar, kargaşa, bölünmeler, parçalanmalar ve birçok fırkalar gündeme gelir. Kardeşlerim, bizler insan olmamız hasebiyle sosyal bir yapıya sahibiz. Yani belli bir varlığımızı, varlığımızı sürdürebilmemiz için ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz bir ortama ihtiyacımız var. İşte bu ortamı insan tek başına geçmesi mümkün değil. İnsan tek başına bu toplumun bir ferdidir. Ve o toplumun huzur ve geleceği için üzerine düşen bir takım görev ve sorumluluklar vardır ki bunu yerine getirmek zorundayız. Kardeşlerim insanın dünya ve ahiret mutluluğunu amaç edinen din, insan hayatının her alanına müdahil olduğu gibi onun çevresiyle olan ilişkilerine de müdahale etmektedir. İşte bu itibarla dinin ortaya koyduğu ilkeler incelendiğinde neredeyse tamamının insanlara yönelik olduğu anlaşılır. Kardeşlerim insana yönelik önerilerin gayesi ise öncelikle o insanın kendi üç dünyasında mutluluğu sağlayıp ve o insanın içinde bulunduğu mutlu bir aile, mutlu bir toplum oluşturmaktır. Yani dinimiz hiçbir zaman insanın kendi nefsini ne yapmaz? ihmal etmez. Önce insan kendi nefsine önem verecek. Kendinde bir şeyleri bitirecek. Allah'ın sevdiğinin zuhuru sende zuhur edecek. Ondan sonra yaşadığın topraktaki en yakın en, yakın, en yakına kadar devam edecek eğer Allah'ın sevmedi, hoşlanmadığı bir haslet sende mevcutsa onu bir yakınından istemen mümkün olmadığı gibi sendeki o istenilmeyen hoş olmayan haslet de otomatikmen senden gelen nesle ne yapacak sirayet edecek ve o istenmeyen hoşlanılmayan huy haslet her neyse o da topluma ne yapacak yayılacaktır ama din dediğimizde kardeşlerim ne hikmetse toplumda hemen akla ibadetler gelir. Yani namazdı, oruçtu, haçtı, zekattı hemen bunların ahkamı veyahut insan hangi meseleye yoğunlaşmışsa hemen din dediğimi aklına ilk gelen nedir? O meseledir. Doğrudur. Doğru. tabii ki din bizim doğumumuzdan ölümümüze kadar hatta şu konuştuğumuz her söze kadar şu sözümüzü ya sağdaki ya soldaki yazıyor. Doğru, fakat bu bir eksik algılamadır. Dinin temel kaynaklarını iyice incelediğimizde, beşeri ilişkilerden ibadete kadar her tarafını kapsadığı önemli bir mesela önemli bir olgu olduğunu hepimiz göreceğiz. Dinin değişmez ilkeler olan ibadetler incelendiğinde hepsinin sosyal boyutunun olduğu ve hepsinin insani ilişkilere müspet katkı sağladığı görülecektir kardeşlerim. Onun için Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak incelendiğinde onun tamamına yakınının insan ilişkilerini ve toplumsal düzeni sağlamaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam ve ondan önce gelen bütün peygamberler hep toplumsal düzeni bozan o hastalıklarla mücadele için gönderilmişlerdir. İlahi dinlerin insanlar arası münasebetleri nasıl etkilediğini anlayabilmek için şöyle Kur'an'ı güzel bir okumak lazım. Evet insanların yeryüzünde mutlu ve huzurlu yaşayabilmeleri için Öncelikle birbirleriyle ilişkilerini sağlıklı bir zemine oturtmaları gerekir. Bunun içinde birbirleriyle diyalogları kesmemeleri, aksine dostluğun devamını sağlayıcı tedbirler almaları, düşmanlığa sebep olacak veyahut olabilecek her türlü tutum ve davranışlardan sakınması şarttır. İnsan ilişkileri açısından Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı ve diğer insanlara yaptığı tavsiyeler dikkatle takip edildiğinde kendisinin her zaman olumlu davranışlar içinde örnek olarak e, hareket ettiğini görmekteyiz. Bakın bizlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk tavsiyesi Müslüman'ın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır diyor. Hatırladınız mı hadisi? Bunlar nedir? Hem ferde hem de topluma çok faydalı olan Müslüman'ın Müslüman üzerinde 6 tane hakkı var. Ne yapacak? Selamlaşacak. Hasta olduğunda ziyaret edecek. Aksırdığında, dua ettiğinde ona da ne yapacak? Dua edecek. İhtiyacı varsa giderecek. Cenazesinde bulunacak. Orada yoksa oradaymış gibi müdafasında bulunacak. Bunlara dikkat edilecek olursa bakın bir ferdin sırf bu altı tane kaydıya dikkat etmesi hem kendine hem de kardeşine neler getiriyor hem de topluma kardeşlerim Allah Resulü ve selamın gönderildiği dönemde toplumun yapısı özellikle insanların birbirleriyle ilişkileri incelendiğinde oradaki görünen manzara hiç de güzel değil İnsanları birbirlerine yaklaştıran sevgi ve saygı gibi güzel duyguların yerini kin almış, düşmanlık almış, nefret almış. Aynen günümüzdeki gibi. Hak ve adalet gibi toplumun huzurunu sağlamada önemli ilkeler ortadan kalkmış, yönetimi elinde bulunduranlar ile geniş halk kitleleri arasında derin uçurumlar meydana gelmiş, insanların nezaket ve güven duyguları kaybolmuş ve sadist ve çirkin eğilimler artmış, toplumda huzur ve barış denen bir şey kalmamış ve insanlık tarihi dikkatle incelendiğinde toplumun huzurlarını en çok kaybettikleri zaman o toplumun siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan güçlü oldukları ama dikkat edilecek olursa ahlaki davranışlardan uzaklaşıp bencillik duygularının öne çıktığı hak ve hukukun geçerliliğini kaybettiği dönemlerdir insan ilişkilerinin bozulması sebebiyle insanların ıstıraplarının arttığı dönemlerde Allah azze ve celle peygamberler göndermiş ve insanları bu sıkıntıdan ne yapmış kurtarmıştır şimdi insan ve sosyal ilişkilerde insanı bir inceleyelim kardeşlerim insan iki eli olan iki ayağı üzerinde dolaşan sözle anlaşan akıl ve düşünce yeteneği olan en gelişmiş canlı değil mi? birçok fıtri hasletlere sahip insan ruh ve bedenen meydana gelen Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve canlıların da en mükemmelidir Kur'an'da ve hadislerde insan kelimesi kardeşlerim ins, nas ve i̇bn Adem gibi kelimelerle ifade edilmiş ve Kur'an-ı Kerim'de insan bütün yönleriyle ele alınmış, onun yaratılışı, mahiyeti ve yaratılış gayesi bir bütünlük olarak ele verilmiştir. Bakın Allah Azze ve Celle Müminin Suresinde insanı nasıl yarattığını bizlere bildirirken insanı süzme bir çamurdan yarattığını söylüyor. Yani bunu açıklayan hadis-i şerifte Allah diyor Adem'i sekiz çeşit topraktan yarattı. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi sarı, kimi de kırmızı bir renk, kimi de bunların arası bir renk, kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak, kimi verimli, kimi çorak diyor. Baktığımızda yeryüzünde bu sınıftaki insanları ne yapıyoruz? Çok rahatlıkla görebiliyoruz. Demek ki insanın mayası geldiği şey nedir? Çamur. Sonra onu bir damla su olarak sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra bir damla suyu yapışkan bir nesneye çevirdik. Yapışkan nesneden bir çiğnemlik et yaptık. Bir çiğnemlik etten kemikler yarattık. Kemiklere et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir yaratık olarak inşa ettik yarattıklarımızın en güzeli evet müminin 12'den 15'e kadar bu da insanoğlunun yaratılışıdır her ne kadar dinini vahiyden öğrenmeyen dinden ayrı bir şeyleri kabul eden veyahut Darwin teorisini kabul eden işte daha önce biz maymunduk. Sonra ağaçlardan zıplaya zıplaya kuyruğumuz koptu. Sonra güneşte geze geze tüylerimiz düştü. Sonra ne oldu? İnsan olduk diyorlar. Yani evrim geçirdik diyorlar. İşte Kur'an tarihini kabul etmeyen ve Allah Azze ve Celle'nin yaratılışını inkar eden insanlık aynen yaratılışı inkar etmiş ve kendine göre bir yol tutmuştur. Ama Allah Azze ve Celle Ademi topraktan yarattığını, havayı onun eye kemiğinden, etten kandan yarattığını ve ondan gelen nesli de nasıl yarattığını bu ayet kelimesinde ne yapıyor? Bildiriyor kardeşlerim. Kur'an'a göre insanoğlu Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Yani insanoğlu yeryüzünü imar ve ıslah etmekle sorumlu tutulmuştur. İnsanın yüklendiği bu emaneti anlamlı kılan onun sahip olduğu iradedir ve Allah Azze ve Celle doğrusu biz emaneti göklere yere ve dağlara sunmuşuz da onlar bunu yüklenmekten çekindi ve ondan korkup titredi onu insan yüklendi gerçekten insan pek zalim çok, zahil, çok cahildir diyor Ahzab 72'de evet Allah Azze ve Celle yarattığı her şeye emaneti yani kulluğu ne yaptı sundu. İmam Taber'in naklettiği rivayette. Yaratılan her şey hal diliyle ya Rabbi bu emir mi seçme hakkımız var mı? Dilerseniz ya Rabbi biz seni kendi nefsimizde senin takdir ettiği şekilde zikredelim ama bize bunu ne yapma? Yükleme ama Adem ne yaptı bunu yüklendi. Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları ancak bana her sözde, her işte, her amelde beni ullamaları için yarattım diyor kardeşlerim. Evet, İslam dini insanı kendi başına bir tür olarak bildirir. İnsan bu özelliklerinin yanında sosyal bir canlıdır. Pek çok ayet ve hadislerde toplumsal hayatı düzenleyen hükümlerin bulunması bunun bir göstergesidir. Kur'an'a ve peygamberimizin yaşantısına baktığımız zaman ideal insanın toplum içinde yaşayan hayatın olumlu ve olumsuz şartlarıyla yüz yüze gelen ve insanlığın mutluluğu için gayret gösteren kişi olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Toplumdan kendini soyutlamış dünya ve hayata sırtını dönmüş ve yalnız bir hayat yaşayan kimsenin olgun bir insan ve kamil bir mümin olduğunu söylemek mümkün değil kardeşlerim. Bakın mesela bizim içimizde bu yönlü birazdan gelecek rivayetler haricilerle mürciyeleri ele alalım. Hariciler korkuda aşırı gitmiş sapmış bir topluluk mürciyede ümitte Aşırıya gitmiş ve alalıtla herkesi cennete postalamış topluluklar. İkisine de bakın, ikisinin de mümin olmaları mümkün değil. Birinde merhametin eserini göremezsiniz. İnsanlara bakarken sanki av gibi bakarlar ve yüzlerinde en ufak şöyle bir tebessüm, merhamet yoktur. Adeta karşıdakinin kanını içecekmiş gibi hareket eden bir varlığa sahiptir. Karşıdakini tekfir etmeden ne yapmaz? Rahat durmaz. Bu toplumun dengesini mi korur, dengesini mi bozar? Önce kendi dengesi bozuk olan, psikolojik bir yapısı tamamen, tamamen bozuk olan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi yaşları genç, hülyaları bozuk, saçları tıraşlı. Kur'an okurlar gırtlaklarından aşağı geçmez diyor ve okun yaydan çıktığı gibi ne yapar dinden çıkar şimdi insan ferden bu vaziyete düşerse elbette ki Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine ters hareketler yaparak toplumun düzenini ne yapar bozar evet kardeşlerim demek ki insan kendini toplumdan hiçbir şekilde ne yapmayacak soyutlamayacak evet insanın hayatı boyunca bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılayamaz imkansız denecek kadar bu nedir zordur bir doğumu düşünün mükellef olup yürüyene kadar elin veyahut halk arasında ekmek tutana kadar kime muhtaçsın ya anana ya babana yetimsen öksüzsen en yakınlarına değil mi peki ihtiyarlığını düşün Allah azze ve celle anaya babaya ne yapma üf bile deme ne yaparsa yapsın. Sadece Allah'a ve Resulüne isyana davet ederse onlara icabet etme. Yani insan her zaman nedir güçlü değil. Muhakkak bakıma muhtaç olduğu, aç olduğu, hasta olduğu, perişan olduğu veyahut sığınmakla mükellef olduğu birçok şeyler vardır. Onun için kardeşlerim insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için kendi dışındakilerine de ihtiyacı vardır. Dolayısıyla insan kendisi her ihtiyacını gideremiyorsa, kendi dışındakine ihtiyaç duyuyorsa, o zaman insanın kendi dışındakilerle de bir ilişkisi söz konusudur. Bunun için insanın öncelikle kendi iç dünyasında ve bulunduğu ortamda huzurlu, çevresine ve tüm insanlığa faydalı bir fert olabilmesi için Kurulacak olan ilişkinin kurallara Uygun olması gerekmektedir İnşallah sizleri sıkmıyorumdur Ama bunlar hakikaten temel Önemli konular olduğu için Gelecek meselelerin Hatta belki hiç nas getirilmese Bunlar önemli cümleler kardeşlerim Bir insanın Çevresinde Sağlıklı ilişki kurabilmesi için Öncelikle o insanın sorumluluk bilinci taşıması gerekir. Yani nasıl ki fıtrat hadisine hatırlayacak olursanız her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi, müşrikse müşrik veyahut Hristiyansa Hristiyan yapar diyor. Şimdi hemen bu hadisin devamında siz diyor hiç doğan hayvan, hayvanların yavrularının eksik olduğunu gördünüz mü? Yani doğan bir hayvan yavrusu hemen doğar doğmaz kendi cinslerinin yaptığı her hareketi ne yapıyor? Yapmaya başlıyor. Ama insanda böyle mi? Değil. Belli bir evreden geçerek önce akıl bağlı oluyor sonra buluğa eriyor ondan sonra mükellefiyete gidiyor. İşte kardeşlerim insanın mükellef olduktan sonra ben kimim, niye yaratıldım, diğer canlılardan farkım ne, kendime ve çevreme nasıl faydalı olabilirim gibi soruların cevabını araması gerekir. Evet, Kur'an insanın sorumluluk bilinci üzerine yaratıldığını ifade ediyor. İnsan bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiği zaman, çevresine karşı çok önemli görevleri olduğunu anlar bakın mesela Allah Resulü ve Vesselam münafığın dört hasleti vardır diyor hatırladınız mı neydi yalan konuşma söz verdiğinde sözünde durmama ahitleştiğinde ahdini yerine getirmeme biriyle nizalaştığında dövüştüğünde ne yapma aşırı gitme durulmama Peki kardeşlerim, bu hasletler toplumda dengeyi mi sağlar, dengeyi mi bozar? Hangisi? Dengeyi bozar değil mi? Eğer insan sorumluluk bilinciyle hareket etmiyorsa, o zaman dengeyi bozan bir insan haline gelir. Çevreye karşı olan sorumluluk aynı zamanda Allah'a karşı olan bir sorumluluk çünkü Allah'a karşı olan sorumluluklar sadece kıldığımız namazla oruçla haşla teşkil değil kardeşlerim bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tüm zamanını ibadetle taatla geçiren bir sahabeye sırf ibadetle meşgul olman doğru değil çoluk çocuğunun senin üzerinde hakkı var ailenin eşinin senin üzerinde hakkı var Kardeşinin senin üzerinde hakkı var. Yani her hak sahibine hakkını vermelisin demiştir. Yani bu sorumluluğunun farklı boyutlara dikkati çekilmiş ve yine hepiniz çobansınız ve hepiniz gözetimi altında olandan sorumlusunuz demiştir. Burada da gözetme ve koruma sorumluluğuna dikkat çekilmiştir. Peki Bizim halk arasında ne olur? Birisi evlenme aşamasına gelir, evlenir. Önce kız beğendir, erkek ona iyi davranır. Evlendikten sonra artık çocuk oldu mu, oluyor mu? Bu sefer kadına iyi davranma başlanır. Ondan sonra çocuk doğar, at konur. Artık çocuk gülmeye kekelemeye, birçok kelimeler söylemeye, dayday durmaya, sokağa çıkmaya, sokağa çıktı mı bütün ilgi, alaka ne yapıyor? Bitiyor. Peki koruma, gözetme böyle mi olur? Es seçimi ta çocuk terbiyesiyle eş anlamına gelmiştir. Kardeşlerim, insan doğal çevreye karşı da sorumludur. Çünkü sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayabilmek için mutlaka doğal çevrenin de korunması, korunması gerekir. Kendisini ve çevresini seven herkes çevreye zarar veren doğal dengeyi bozan zararlı faaliyetlerle mücadele etmeyi kendine bir borç kabul eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'de gelen bir rivayette bizlere şöyle bir misal veriyor. Bir gemi Gemiye binen yolcular bir kısmı üst güverteye bir kısmı da alt güverteye yerleşiyor. Alttakiler su ihtiyaçlarını alabilmek için ne yapar? Üst güverteye çıkıyorlar. Üst güverteden su alıp ihtiyaçlarını gidereceklerinde üsttekileri ne yapıyorlar? Rahatsız ediyorlar. Ve bir daha onları rahatsız etmemek için geminin dibini delmeye çalışsalar ve üsttekiler onlara mani olmasa ne yapar hep birlikte batarlar değil mi yani çevremizdeki her kim ne yapıyorsa yapsın sadece o yaptığı ferden kendisine ne yapmaz kalmaz aynen o geminin delseler mani olmasalar batacağı gibi insanlar da hep birlikte ne yapar batar Kur'an tarihine baktığımızda geçmiş ümmetlerin helakına bakın o fiili o toplumun hepsi işlememişti. O toplumdan bazıları işlemiş diğer çoğunluksa ona ne yapmadılar? Mani olmadılar. Bana ne dediler? Onlar da onlarla birlikte ne yaptı? Battı. Kardeşlerim Kur'an'da beşeri ilişkilere baktığımızda insanın dünya ve ahiret mutluluğunu gaye edinen İslam hiç şüphesiz insanın beşeri ilişkilerinde de belli bir düzene koymuştur. İnsan hayatının her alanına müdahil olan İslam yaşamın en önemli unsurlarından olan beşeri ilişkilere kayıtsız kalması mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'in bir bütün olarak ele alıp incelediğimiz zaman onun beşeri ilişkilere ve beşeri ilişkilerin temelini teşkil eden ahlaki özelliklere çok önem verdiğini görürsünüz Kur'an'ın beşeri ilişkilere verdiği önemi ve bu hususta gerçekleştirdiği değişikliği görmek için İslam öncesi Arap toplumuyla İslam sonrası Arap toplumunu karşılaştırmak yeterlidir kardeşlerim evet mesela Cuma günleri hutbelerde okunan birçok e, nasihatlar var. Ama burada bir ayet okunur. Dikkat ederseniz ezberlediğiniz için diyorum. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri de azgınlığı da yasaklar. O tutunup, düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Nahıl 90. ayet. Bakın bu ayeti kerimede zikredilen adalet ve ihsan gibi temel ilkeler sadece beşeri ilişkilerin değil millet ve devlet olmanın da esasını oluşturur. Aynen Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihat ederken iyiliği emredip kötülükten sakındırması, insanlardan gelecek olan sıkıntılara sabretmeyi namazla birlikte zikretmesi Lokman 17'de, Beşeri ilişkilerin önemsenmesinden öte Onlara bir ibadet telakkisiyle bakılması Gerektiğini ortaya koymaktadır Yani bir söz, bir düşünce, bir fiil Hatta kardeşine bir güler yüz dahi ibadetten ve kulluktan kayıt kılınmıştır Bakın mesela Şura suresinin 39. ayetinde onlar kendilerine bir sıkıntı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar diyor yine akrabaya fakirlere yolda kalanlara hakkını ver saçıp savuranlardan olma diyor İsra 28'de kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir diyor Şura 43'te Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahil kimseler onlara sataştığında onlar selam der geçerler diyor Furkan 63'de Ey iman edenler kendi evinizin dışındaki evlere gireceğiniz zaman izin almadan ve ev halkına selam vermeden o eve girmeyin diyor Nur 27'de bakın kardeşlerim bu örnekleri çoğaltmamız mümkün bu gibi ayeti kerimeler Beşeri ilişkilerin Önem ve gereğine vurgu yapmaktan öte Beşeri ilişkilerin Düzeltilmesi hususunda Nelere dikkat edileceği insani ilişkilerin Kötü olması halinde Durumun nereye varacağı gibi Konularda bizlere yol göstermektedir Bakın Allah Azze ve Celle Müminler ancak Kardeştirler Kardeşlerinizin aranı, arasını Düzeltin diyor Bakın Kur'an'ın müminlerin birbirine bakışını kardeşlik esasına bağlayarak en güzel dayanışma ve yardımlaşmayı ne yapıyor? Tesis ediyor. Huzur, güven, istikrar, birlik ve beraberliğin hakim olduğu güzel bir toplumu oluşturmayı hedefliyor. Evet. Bir de Allah Resulü ve Vesselam'ın insani ilişkilere verdiği öneme bakalım olgun bir müslüman iki önemli hususta sorumluluğunu bilmeli ve en güzel bir şekilde bu sorumluluklarını yerine getirmelidir bunlardan birincisi dinin temelini oluşturan ibadetlerini ifa etmesi ikincisi de insan ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesidir İnsanın her iki konuda da göstermiş olduğu hassasiyet onun inancındaki samimiyetinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu iki alanda da yani yaşadığı bu müddetçe hem ibadetinde hem de beşeri ilişkiler konusunda bizim için en güzel örnektir. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir gün size sizce diyor müflis kimdir diye bir soru soruyor. Yanındakiler bize göre müflis ticaret yapan, işleri yolunda gitmeyen, iflas edip hiçbir şeyi kalmayan, parası pulu kalmayan insandır. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sizin anladığınız gibi değil benim ümmetimden müflis olan kimse kıyamet günü amelleriyle yapmış olduğu salih amelleriyle öyle bir gelir ki ufku doldurur diyor. Herkes ona gıptayla bakar. Kıyamet günü namaz oruç zekat gibi ibadetlerle gelen ama aynı zamanda birisine kötü söz söylemiş. Birine iftira etmiş. Diğerinin malını yemiş bir başkasının kanını dökmüş, başka birini dövmüş olarak Allah'ın huzuruna gelip, yaptığı ibadetlerin sevabı, kötülük ettiği kimselere dağıtılan, hak sahibi kimselerin alacakları bitmeden de, sevapları biten ve o alacakların günahları üzerine yüklenilen ve böylece başkalarının günahları sebebiyle cehenneme atılan kimsedir. Diyor. Allah bu duruma düşmekten bizleri beri buyursun kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in beşeri münasebetlerdeki dikkatine ve burada insanın dikkatsizce, pervasızca, sorumsuzca etrafına verdiği zarar, birisi hakkında düşünce, birinin artık malına zarar verme, canına zarar verme, artık her neyse bunlar onun her ne kadar ibadet yaparsa yapsın düşüncesizce sorumsuzca yaptığı hareket onu müflüs durumuna ne yapıyor düşürebiliyor. Allah bizleri affetsin demek ki bu hadiste de görüldüğü gibi insan ilişkilerinde iyiliğe dayalı yönlendirme dinin bir parçası hatta ibadet konuları işlenirken bile Sosyal ilişkilerin öne çıkarıldığını söylemek mümkün. Bakın bir kimse yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı terk etmezse, Allah'ın onun yemesini, içmesini, terk etmesine ihtiyacı yoktur diyor Bukhari'nin kitabı Oruç'ta. Oruç gibi güzel bir ibadetle Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kimsenin, toplumu sıkıntıya düşürecek kötülüklerden kaçınması gerektiği ifade ediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrudan insan ilişkilerini ilgilendiren durumlardan bahsederken, bakın Allah ve ahiret gününe iman eden şunu şunu şunu yaparsa cennete girer, yapmazsa vallahi cennete giremez gibi ifadeler kullanması, hiç kuşkusuz insan ilişkilerinin önemine binaendir. Bir Müslüman, namaz, oruç, zekat gibi temel ibadetleri yapmak suretiyle, kulluk vazifelerinden sadece birkaçını yerine getirmiş olur. Halbuki mükemmel bir mümin olabilmek için, yapılması gereken çok şeyler var kardeşlerim. Evet, bakın Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? sizden biriniz kendisi için istediğini din kardeşi içinde istemedikçe gerçek mümin olamaz diyor bu bir ölçü değil mi kendi nefsin için ne hayri istiyorsan kardeşin içinde onu istemediğin müddetçe gerçek mümin olamıyorsun herkes kendini bu yönde ne yapacak kontrol edecek siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe İman etmiş sayılmazsınız diyor. Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğudur diyor. Evet. Demek ki birçok ayet ve hadiste tanımlanan Müslüman, Allah'a ibadet görevinin yanında, insanlarla ilişkilerinde dürüst, samimi, hoşgörülü, başkalarına yardım eden, kötülük etmeyen, kötülüğe mani olan, kendisine yapılan kötülüğü bağışlayan, başkalarına yük olmamaya çalışan olgun kimsedir. Evet kardeşlerim. Şimdi gelelim insan ilişkilerinde ana unsurlara. Sesim net geliyor mu? Evet. Birincisi insanın kendisini bilmesi. Sohbetimizin başında da dediğimiz gibi insanın kendi iç dünyasını düzeltmesi, iç dünyasında huzurlu olması topluma da ne yapar? Huzur getirir. İnsanlar arası ilişkilerin sağlıklı oluşması ve devam etmesinde birlikte yaşayan herkesin üzerine düşen sorumlulukları vardır. Bana ne diyemez? İhtiyaç halinde başkalarından yardım beklemeyi düşünen kimse, kendisine başvurulduğunda başkalarına yardım etmede tereddüt göstermemelidir. İnsani ilişkilerde müspet anlamda ilk adımı atan kişinin kendisi olmalıdır. Kendisine nübüvvet görevi verilmeden önceki hayatına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir göz atacak olursak kendisine bakın peygamberlik verilmemiş. İnsanların arasında güven duyulan, mı? saygı, sevgi, sempati üstün insani ahlaki tavırlar içinde olduğunu görürsünüz. Henüz peygamber olmadan kendisine Muhammedül Emin denilmesi de bunun en açık örneklerindendir. Öyleyse insanın kendisini bilmesi, kendisine çeki düzen vermesi, dini bir kimliği üzerine almadan önce Güvenilen Saygı duyulan Sevilen Sempati kazanılan Ve üstün insani Ve ahlaki tavırlar içinde olmamız gerekir Eğer bunlar yoksa Şuna bak ya Sakalından da utanmaz Şuna bak bir de çarşaflı kadın Şunları yapıyor Hep kötülenen insan değil İslam olur kardeşler Ve insanlar Senin inandığın o dinle Hayatındaki o çarpıklığı ne yapamıyor? Bağdaştıramaz. Kişinin kendisi bilmesi kadı, kendini bilmesi kadar üstün ve güzel bir erdem yok. Kendisine yeterince saygısı olmayıp, hem yaratıcısı hem de insanlık nezdinde konumunu bilmeyen kişiden, başkalarına faydanın beklenmesi mümkün değildir. İnsan ilişkilerinde müspet gelişme, öncelikle bireylerin başkalarına karşı niyet ve davranışlarını olumlu bir hale getirmeleriyle başlar. Öyleyse bireyin hayat tarzı yüksek ahlaki değerlere göre şekillendirilmelidir. Yaşını başını almış bir adam, ilmi seviyesi de yüksek olabilir ama hala çocuksu duygularla hareket edebiliyor çocuk gibi nazlanıyor sağa solu azarlayabiliyorsa o insan kusura bakmasın karşındakinden saygı ne yapamaz bekleyemez insan ilişkilerinde kişinin en çok dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi de insanlara karşı samimi ve iyi niyetli olmalıdır Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın Müslüman elinden ve dilinden emin olunmalıdır hala Müslümanlar alttan yukarıya kadar daha birbirlerinin elinden ve dilinden emin değiller. Unutmayalım ki kardeşlerim, inanç ve ibadetlerde olduğu gibi beşeri ilişkilerde de samimi olmak dinin bir gereğidir. Bakın, sahabeden Cerir bin Abdullah'ın, Allah kendisinden razı olsun, namaz kılma, zekat verme ve her Müslümana karşı samimi davranma konusunda ben peygambere beyat ettim sözlerini görürsünüz yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam din nasihattır buyurunca yanındakiler ey Allah'ın Resulü kime karşı o Allah'a Allah'ın elçisine Allah'ın kitabına Müslümanların önderlerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurmuş İnsani ilişkilerde samimi olmayı tavsiye eden ve en güzel şekilde örnek olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu samimiyet ve iştenliğin istismar edilmesi edilmemesi hususunda ne yapmış birçok uyarılarda bulunmuş fakat başkasına karşı samimi olmak adına bir takım tuzaklara düşüp zarar verme peygamberin tavsiyesi de olmaz. Evet kardeşlerim Dostuna öyle bir dostluk yap ki Bir gün düşmanın olacağını düşün Düşmanına da öyle bir düşmanlık yap ki Bir gün dostun olacağını düşün Ne dostlukta ne düşmanlıkta Aşırı gitme diyor İkinci unsurumuz insanlara karşı görev ve sorumluluklar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kendi örnek yaşantısıyla insanın Allah'a olan iman ve ibadet boyutundaki bağlılığını dünya hayatında da ihmal etmeden sürdürebileceğimiz en mükemmel bir şekilde göstermiş ve kendisine inananlara da buna dikkat etmelerini öğütlemiştir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ibadet ve sosyal hayatını programlamada aşırılıklardan uzak, dünya ahiret dengesini kurmak suretiyle insanın hem dünyadaki istek ve ihtiyaçlarını meşru zeminler içerisinde karşılayabileceğini hem de inancıyla çelişkiye düşmekten düşmeden yaşayarak ruh ve beden sağlığı yerinde olabileceğini göstermiştir bakın bir gün Ömer geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kulübede sadece yerde bir hasır onun da üzerine uzandığını hasırın da mübarek göğsünde iz yaptığını görünce hüngür, hüngür ağlıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü Kayserler Kisralar yani zamanın en zengin zalimlere krallarını söylüyor depdebe içinde saraylarda yaşarken sen diyor böyle mi yaşayacaksın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oturduğu yerden doğruluyor. İstemez misin ya Ömer? Dünya onların, ahiret bizim olsun. İsterim ey Allah'ın Resul Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı bu. Ne zaman insanın ihtirası artıyor? Helala harama dikkatsizliği, kul hakkına dikkatsizliği ve insanlara karşı ahlaki Zaafı değişiyor Ve bulunduğu konumla karşıdakilerine Bir üstünlük sağlama yoluna gidiyor Bakın aleyhissalatü vesselamın Vefat ettiğinde Miras olarak bıraktığı neyi vardı ki Sahabelere bakın Neyi vardı Yaşamadılar mı Yaşadılar Allah onlardan razı olmadı mı Oldu Bugün başımıza ne geliyorsa O yaşantıyı tercih etmediğimizden geliyor evet Allah Resulü ve selam, insana yapılan yardım iyilik ve en azından kötü davranmamanın insana büyük değerler kazandırdığını ifade etmektedir bakın bir adet şerifte Bukhar'ın kitabı cenayizde bulursunuz herhangi bir Müslüman hakkında dört kişi müspet anlamda şahitlik ederse Allah o kişiyi ne yapar? Cennete koyar diyor. Bakın bu hiç basit bir hadis değil. Sizin hakkınızda herhangi dört tane Müslüman bu hakikaten iyi birisidir. Tevhid ehlidir. Elinden ve dilinden emindir derse cennete giriyorsunuz kardeşler. Var mı dört tane size bu şahitliği yapacak? İyi bir düşünün. Önce birinci şahit olarak kendinizi bir seçin. Kendi kendinize bu şahitliği yapabiliyor musunuz? Yine insana yönelik yapılan işlerin üstünlüğünü ifade eden hadislerden bir tanesinde işleyecek olursak Hani hep hadisleri dinliyoruz ya, okuyoruz ya, öğreniyoruz ya, bakın onlardan bir tanesi. Yedi grup insan var diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kıyametten bahsediyor ve hiçbir gölgenin olmadığı bir günde kıyamet gününde Allah'ın arşının altında gölgelenecek. Kim bunlar? Bakın yine insan ilişkiler. Halkı arasında adaletli davranan devlet başkanı. Kalbi mescitlere bağlı adam. Allah'a ibadet ederek yetişen genç delikanlı. Allah için birbirini seven ve o sevgiyle bir araya gelip ayrılan insan güzel ve soylu bir kadın kendisini zinaya davet ettiği zaman ben Allah'tan korkarım deyip uzak duran adam kimsenin bulunmadığı bir ortamda yalnız başınayken Allah'ı zikredip gözyaşı döken adam ve sağ eliyle verdiğini sol elinin bilmeyeceği kadar gizlilik içerisinde muhtaçlara yardım eden adam. Allah bu hasletleri işleyenlerden eylesin kardeşler. Bakın dikkat edilecek olursa hadiste samimiyet ve insan ilişkileri ağırlıklı olarak el alınmakta İslam'a göre her insan kendi imkanları içerisinde mutlaka başkalarının lehine bir şey yap yapacağı şey güzel bir söz söylemek olsa bile. Evet. İnsanlara yapacak iyilikler sadece paraya dayalı şeyler değil kardeşlerim. Ali Selati ve selam her iyilik bir sadakadır diyor. Her iyilik bir sadaka. Hatta bir tebessüm. İnsanlar birbirlerine Sammi duygularla ve iyi niyetlerle muamelede bulunmalıdır. Az veya çok fayda sağlama, Kişinin kendi imkanlarına kalmıştır. Sen karşıdakine, Hep kötülük yapacaksın, Ondan iyilik bekleyeceksin. Tersine kerçine hareket edeceksin, Ondan iyilik bekleyeceksin. Olmaz mı kardeşler? Olmaz. Herkesin anlama, algılama, yorumlama kabiliyetleri çok farklıdır. Allah hepimizin anlayışını artırsın. Allah hayırlı kullardan eylesin. Evet. İnsani ilişkileri geliştirme yolları neler? Bunlara bir bakacak olursak kardeşlerim. İnsani ilişkileri geliştirmelerin temelinde insanları tanımak geçer. Sonra onlarla diyalog kurma ve toplumla iç içe olma yatmaktadır. Bir insana veya bir topluma bir mesajı aktarabilmek için o insan veya toplumun birçok yönüyle bilinmesi gerekmektedir. Özellikle insanlara din anlatacak kişilerin o toplumu inancıyla, ahlakıyla, sosyal yaşantısıyla, ekonomisiyle çok iyi tanıması, ayrıca o topluma sammiyetiyle ahlakıyla müspet yaşantısıyla güven vermelidir. Eğer bunlar yoksa hiçbiri yoktur. Yani hayır olan yapılacak hiçbir şey yoktur. İnanç boyutu dışında insani ilişkilerde fazla bir ayrıma gidilmemelidir. Aynı inanç çatısı altında toplananları kardeş kabul ederek güzellikleri artırmanın ve yanlışları izale etmenin yolları aranmalıdır farklı inanç sahiplerine ise kendi inançlarından taviz vermemek şartıyla onun değerlerine de saygı duyarak karşılıklı görüş alışverişiyle en güzel diyalog sürdürülmeli yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam komşusu Yahudi'ye oğlu rahatsızlanıyor ziyarete gidiyor neden? diyaloğu kesmemek için onu sevdiğinden değil bakın ifadelere o hasta çocuğu imana davet ediyor çocuk babasının gözüne bakıyor babası yahudi bir alim kafayı yere eğince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz beni diyor kitabınızda görmediniz mi adam evet diyor kendi öz çocuğumuzdan daha iyi tanıyoruz. Çocuk hemen iman ediyor. Akabinde ölüyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu çocuğu pis olanlara bırakmayın. Kardeşinizi kafirlere bırakmayın diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Kendi aramızda merhametli güzel diyalog içinde olmak zorundayız. Ve insanlara da senin yemek yedirmen Tanıyıp tanımadığın herkese selam vermen de İslam'ın sana verdiği güzel bir haslet olmalıdır. İnsanlarla ilişkileri geliştirmek için onlarla tanışıp konuşma, tanışmanın yollarını arama, insan onurunu rencide edecek her türlü davranıştan kaçınma, gerektiğinde özür dilemeyi bir erdem kabul etme, üstünlüğün sadece takvada olduğunu bilerek Mütevazi davranmak gibi özellikler insani ilişkileri geliştirme yollarıdır. Evet, şimdi insanlar arası ilişkilerde yapılması gereken neler? Bir donlara bakalım kardeşlerim. Birincisi hak ve hukuka riayet etmek. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Ey Ebuzer, kendi nefsine hoşlanmadığın bir şeyi başkasına ne yapma? Yapma diyor. Yani kendi nefsine layık görmediğini bir başkasına da ne yapmayacaksın? Yapmayacaksın. İlk şey hak ve hukuka riayet etmedir Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun ne istiyorsunuz? Ben şey, e, e, yeni İsmail İnsani ilişkilerde en öncelikli husus hiç şüphesiz bir hak ve hukuka riayet etme. Bir arada yaşamanın, toplum olmanın olmazsa olmaz şartıdır bu kardeşlerim. Hak hukukun gözetilmediği bir toplumda ne can güvenliğinden, ne sosyal düzenden, ne ahlaktan, ne de toplumun huzurundan bahsetmek mümkün değildir bu itibarla insanın dünya ve ahiret mutluluğunu gaye edinen dinimiz insan hayatı için elzem hakları özel koruma altına almıştır evet bakın Allah Resulü ve Vesselam Müslümanın Müslümana malı namusu ve kanı haramdır demiştir kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hor görmesi Yeter demiştir Demek ki Bir Müslümanın Malı bir Müslümana Nedir haramdır Alırsa ne yapılır Eli kesilir kanı Haramdır akıtırsa Kanıyla öder Namusu haramdır Namusuna göz dikerse Yine canıyla ne yapar Bunun bedelini öder Yine ve vesselam bakın bu meselede bize silah çeken bizden değildir diyor. Her kim bilerek bir kimseyi öldürürse cennetin kokusunu dahi alamaz diyor. Yine büyük günahlardan bahsedilirken Allah'a ortak koşmak, anaya babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek, yalan yere yemin edilmek gibi sayılıp gidiyor. Demek ki her şeyden önce insan inancını inandığı gibi yaşayacak ve Allah'ın ve Resulü'nün sözünü yerine ne yapacak? Getirecek kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Ey Rabb Resulüm eğer Rabb'ın dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi. O halde sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın? diyor. Bizim amacımız burada insanları zorlama değil sadece dinin emir ve nehirlerini anlatma kardeşlerim. İnsan ilişkileri açısından dinimiz ne kadar önem vermiş bunu hatırlatma. Evet. ikincisi topluma katılma. İnsanın bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması mümkün değil dedik. Bu sebeple insanların birbirlerine ihtiyaçları var. Ve insanların farklı iş bölümleri halinde çalışarak değişik ihtiyaçlarını gidermesi ve değişik meslek dallarına sahip olması insanların refah içinde yaşamalarına sebep olur. Dinimiz insanın zaman zaman toplumdan ve dünya meşgallerinden uzak inzivai bir hayat içinde nefis muhasebesini öngörmemiş ve bunu yasaklamıştır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sahabe bir gün seferden gelirken suların bol olduğu, kalacak mağaraların çok olduğu, yemişlerin bol olduğu bir bölgeden geçerlerken Ey Allah'ın Resulü bana müsaade etsen de ben şurada barınsam, şu sulardan içsem, şu yemişlerden yesem ve Allah'ı zikretsem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin insanların arasına katılıp onların sıkıntılarına sabretmen insanların arasına katılmayıp ve onların sıkıntılarına sabretmeyenden daha hayırlıdır demiştir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki bizler toplu olarak yaşamak zorundayız. Toplumdan ayrılan yani Müslümanların cemaatinden ayrılanın boynundan İslam bağı ne yapılır? Çıkarılır diyor. Ta ki dönünceye kadar insanın tek başına ferden dinini yaşaması mümkün değil yine kardeşlerim üçüncü dikkat etmemiz gereken insan ilişkilerde insanlara güven verme belki de beşeri ilişkilerinin en önemlerinden birisi insanların birbirine güven vermeleri güvenin olmadığı karşılıklı güvenin sağlanmadığı bir yerde kardeşlik arkadaşlık, huzur, barış, istikrar olur mu? Sağlıklı bir toplum olur mu? Mümkün değil. İnsan tüm yönleriyle etrafına güven vermelidir. Olgun bir mümin, komşusunu, din kardeşini, beraber çalıştığı kardeşini, arkadaşını, beraber yaşadığı insanları, yaptığı icraatları, ticareti, iftira, dedikodu, gıybet gibi onurunu rencide edici ifadelerle rahatsız edip güven kaybına sebebiyet vermemelidir. Karşıdaki insana yapılan muameleyi kendine yapılıyormuş düşüncesiyle hareket edip sevinçleri ve kederleri paylaşma yoluna gitmelidir. Evet demek ki güven çok çok önemli noktalardan bir tanesi ve Müslüman elinden ve dilinden her zaman emin olunmalıdır kardeşlerim. Bakın Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın tavsiyelerine iyi Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimselerdir. Asıl muhacir Allah'ın yasaklarından kaçınandır diyor Bukhar'ın Kitabı İman'da. imanda. Sizden biriniz kendisi için istediğini din kardeşi içinde istemedikçe gerçek manada iman etmiş olmaz diyor bizi aldatan bizden değildir gerçek mümin seven ve sevilendir sevmeyen ve sevilmeyen kimsede hayır yoktur diyor Bukhar'ın edepte. seven ve sevilendir sevmeyen ve sevilmeyen kimsede hayır yoktur diyor evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Selam Müslümanın Kitabül Birde gelen bir rivayette, staferla imanda vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Kime Allah'ın Resulü dediklerinde şerrinden emin olunmayan kimsedir buyurmuştur. Evet. Şerrinden emin olunmayan kimse Vallahi iman etmiş sayılmaz diyor. Yine kardeşlerim mümin cömerttir, kötülük düşünmez. Günahkar ise cimri ve hilekardır diyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılayan. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet gününde sıkıntılarını giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin Allah da kıyamet günü ayıplarını örter diyor. Evet. Bunları çoğaltmamız mümkün kardeşlerim. Demek ki üçüncü unsurda neymiş? Birbirimize güven vermemiz. Dördüncüsü birbirini sevmek. Bu da Kardeşlikte bir toplumu oluşturma yapısında ihtiyaç duyulan en önemli etmenlerden bir tanesi insanların birbirlerini sevmesidir. Hani mesela komşulukta ev alma komşal derler ya, insanların birbirini sevmesi. Sevgi olmadan samimiyet olmaz. Samimiyet olmadan da bir araya gelinmez. Sevgi ve sammiyeti dayalı olmayan ilişkiler Neye dayalıdır? Ancak menfaata dayalı günü birlik ilişkilerdir. Ben istediğim yerde gezerim, istediklerimle beraber olurum, istediğim topluma girerim, her toplumda benim istediğim insanlar var dersen o senin samimiyetsiz birisi olduğunu gündeme getirir. Tüccar kafanla herkeslerin ilişki kurarsın. Ama o kurduğun ilişkiler öyle bir etrafına yansır ki hakikaten tevhid ehli olan insanlara verdiğin sammiyete bak bir de o tevhid ehli olmayan fırkayı dallı olan insanlara verdiğin sammiyete bak o zaman anlarsın yaptığın hataların nerede olduğunu senin aynı akidenden olmayan insanlarla kandan candan davranan birisi tevhid ehli olan bir insana vereceği hiçbir şey kalmamıştır Toplum fertlerinin birbirlerine güvenmeleri, birbirlerine sevgi ve saygıyla yaklaşmaları, iyi bir dayanışma içerisinde olup güçlü ve bir bütün olabilmeleri, her türlü çıkar ilişkisinden uzak, samimi duygularla birbirlerini sevmeleriyle mümkündür. Mümin mümini her şeyden önce bir din kardeşi olduğu için sevmelidir. Mümin mümini her şeyden önce bir din kardeşi olduğu için sevmelidir çünkü kardeşlerim din kardeşliği nesep kardeşliğinden daha önce gelir ve sevgi derken sevgi de kuru bir sözden ibaret değildir bütün icap ve gerekleriyle yerine getirildiği takdirde bu fonksiyon icra edilir ve müminin din kardeşini sevmesi yaratıcısını sevmesiyle doğru orantıla, orantıda olandır yani şurada birisi var günahkar tamamen günah işleyen birisi de şurada sakınan hangisini daha çok seversiniz elbette ki sakınanı değil mi ama boynunda İslam bağı olduğu müddetçe onu sevmek zorundasınız bu uzunuz sadece nedir onun işlemiş olduğu fıskadır. Evet. Bakın Bukhar'ın veya Ebu Davud'un kitabı Edep'te Allah Azze ve Celle diyecek ki diyor Kıyamet gününde benim için birbirini seven kullarım nerede? Gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bugün onları kendi arşımın gölgesinde gölgelendireceğim diyor bir kimse kardeşini sevdiği zaman ona sevdiğini ne yapsın bildirsin ben seni Allah için seviyorum karşıdaki ne diyecek beni rızası için sevdiğin Allah da seni sevsin diye ne yapacak ifade edecek yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin hem seven hem de sevilendir diyor sevmeyen ve sevilmeyen kimsede hayır yoktur diyor. Evet. 5. unsursa kardeşlerim, birbirine sevgi ve saygıyla muamele etmek. İnsani ilişkilerin belli bir düzen ve disiplin halinde sürdürebilmesi için hukuk kurallarının yanında sevgi ve saygının da bulunması gerektiği bir gerçektir. Küçükle büyüğü, birbirinden ayıran anayla babayı çocuğu birbirinden ayıran en önemli meseleden bir tanesidir. Müslüman'a yakışan, başta kendi yakınları olmak üzere çevresindeki büyüklere saygı, küçüklere de sevgiyle muamele edip herkesin güven ve beğenisini kazanıp olgun bir kişilik ortaya koymak. İnsanlara seviyelerine göre hitap edip, onlardan imkan ve güçleri oran oranında verim beklemek gerekir. Bakın Allah Resulü Anis Salatü Vesselam, küçüklerimize acımayan, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir diyor. Küçüklerimize acımayan, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir diyor. Yine Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam bir genç yaşlılığından dolayı bir kimseye yardımcı olursa Allah da o gence ikram edecek kimseleri lütfeder diyor evet demek ki insanlara karşı ne yapacağız saygıyla muamelede bulunacağız peki kardeşlerim yaşamış olduğumuz toplumda hani medeniyet diyorlar Avrupa medeniyeti diyorlar birçok alışkanlıkları getirip de İçimize sokuyorlar ya Veyahut Avrupa'da yaşayan Kardeşlerimizi düşünün Artık Türkiye'nin de Avrupa'dan Bir farkı kalmadı gerçi Ananın Babanın kendi ismiyle Çağrılması Veyahut Müslümanların Nikah düşen insanların Haremlik selamlık uygulamaması Beşeri münasebetlerde Birçok ölçüye dikkat edilmemesi Birçok ahlaki Yıkımı saygıyı sevgiyi, küçüğü, büyüğü birbirinden ayırdı mı? Ayırdı. Anasına babasıyla ismiyle hitap eden birisi, ilk önce ananın babanın belki hoşuna gidebilir bu ama biz çocuğumuzdan arkadaş gibiyiz. Hayır sen arkadaş değilsin. O senin çocuğun. Eğer çocuğunla senin aranda bir fark yoksa o zaman sen de çocuksun. Daha büyümemişsin bile. Ve ileriki yaşlarda artık o çocuk saygı duymayan bir çocuk büyüdüğü zaman ne yapacak? Her türlü zulmü ana ve babaya yapacak. Sadece ana baba kalsa iyi, toplumda da büyük küçüğü ne yapmayacak bilmeyecek. Kendine has mı kalacak bu davranış? Değil. Temas ettiği her insana bu pisliği ne yapacak? Aşılayacak. Onun için dinimiz öyle güzel ölçüleri koymuş ki bir vakada bile Konuşulacağında büyük varsa büyüye söz düşer, küçük ne yapar? Söz gelene kadar bekler. Hatta Bukhari'nin birinci cildinden itibaren birçok mevzuda almış olduğu bir rivayet var. Neydi o? Aleyhisselatü Vesselam bir ağaçtan asabına sorduğunda oradaki sahabeler işte şuydu buydu derken bir tanesi hurma ağacı demiyor değil mi? Yolda giderlerken i̇bn Ömer babasına diyor ki babacığım Allah Resulü ve Vesselam o soruyu sorduğunda Allah benim kalbime onun hurma ağacı olduğunu ne yapmıştı? Atmıştı. Neden söylemedin oğlum? Sahabenin büyüklerinin yanında benim onu söylemeyi kendime ne yapamadım? Yakıştıramadım diyor. Allah öyle toplumu tekrar bizlere nasip etsin kardeşlerim. Ama öyle çocukları yetiştirme büyük anne ve babalara düşer anne ve babalar görevini hakkıyla yerine getirirse o nesilde ne yapacaktır gelecektir evet alçak gönüllülü olma alçak gönüllü ve yumuşak huylu olma insanların birbirine karşı temel insani sorumluluklarındandır kardeşlerim insan başkalarıyla iletişim kurma duygu ve düşüncelerini dert ve sıkıntılarını etrafındakilerle paylaşma toplumda sözü dinlenilen itibarlı bir kimse olmak istiyorsa alçak gönüllü ve tevazu sahibi olmalıdır. Bakın Allah Resulü'nün 23 yıllık nübüvvetinde eşine rastlanamayacak alçak gönüllü ve merhametli olması O'nun o nübüvvetinde, davetinde en önemli etken olmuştur. Evet, tevazunun olmadığı yerde, insani ilişkileri temelinden yok eden gurur ve kibir vardır. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında, Rahman'ın kulları, yeryüzünde tevazu ile yürürler, ve cahil kimseler onlara musallat olduğunda, selam der geçerler diyor Furkan 63'te başka bir ayeti de tevazunun ve alçak gönüllülüğün zıttı olan gurur ve kibir şöyle anlatılmakta bakın yeryüzünde böbürlenerek yürüme çünkü sen ne boyca dağlara uzanabilir ne de yerleri delebilirsin diyor İsra 37. evet kardeşlerim olgun mümin anlayışlı hareket edip bütün ilişkilerinin temelinde alçak gönüllü yumuşak huylu ve tatlı dilli olmayı yerleştirerek hem dünyada hem de ahirette mutlu olmanın yollarını aramalıdır. Bakın Allah Resulü ve Vesselam Allah bana birbirinize tevazu ile muamele etmenizi kimsenin kimseye karşı övünmemesini ve bir kimsenin başkasına zulmetmemesini vahyetti diyor. Yine dünyada bir yabancı gibi, garip bir yolcu gibi ol. Kendini kabir ehlinden say demiştir. Yine Allah refiktir, kullarına kolaylık diler, kullarında her hususta yumuşaklıkla muamele edilmesini ister diyor. Allah refiktir. Sözde ve işte nazikliği sever. Allah sertlik ve kabalığı hatta ondan başkalarına vermediğini yumuşaklığa verir diyor. Yumuşaklığın süslemedi, sertliğin zedelemedi, çizmedi hiçbir şey yok. Sana yumuşaklık gerek. Çünkü yumuşaklık bulunduğu şeyi güzelleştirir. Uzaklaştığı şeyi ise çirkinleştirir. Yine kardeşlerim, kardeşinin yüzüne gülümsemen, senin için bir sadaka. <gülüyor> İyiliği emredip, kötülükten sakındırman, senin için bir sadaka. Küfür diyarında bir kimseyi irşad etmen, senin için bir sadaka yolda bulunan bir taş kemik parçası ve dikeni yoldan atman senin için bir sadaka demiştir. Evet. Bugünkü meseleyi burada noktalayalım. İnşallah haftaya yine aynı mevzuya devam edelim. Beşeri ilişkilerde bunlar çok çok önemli ve dinimizde bunları temel